e, hüccetinden veyahut da hüccet ikamesinden evvel tamam hüccet ikamesinden evvel fiili faili yani fiilinden ötürü ismin verilmesi hak etmesi şimdi bu babtada 26. babtada cahiliye ismi diyor ki kâle te'âre ve lâ teberrucne teberrucal cahiliyetil yani Resulullah A.S.'ın zevcelerine o ilk jahiliyete olduğu gibi, açılıp saçılmayın. Fakat benim benim benim benim benim benim benim benim benim benim Cahiliye, yani ilk benim olarak isimlendirmiştir. Yani burada şahit nerede? Ayette şahit benim benim benim benim benim benim benim benim benim benim benim İslam'da yani Resulullah eşleri elbette o şekilde açılmadılar. Lakin cahiliyede Arapların adeti üzere. Dolayısıyla yani İslam öncesi, Risalet öncesi ki hali cahiliye olarak isimlendirmesi. Ha bu. bu burada cahiliyetül yani bunun tabi şey var. Kimisi bunu Adem ile Nuh arası zamanı olarak tefsir ediyor. Kimisi Başka Nuhla İdris arası zamanı tefsir ediyor, kimisi İsa ile Ali Muhammed sallasın arası zamanı tefsir ediyor ama yani bu tefsirlerin yani bu man yani bir zamanla tahdid etmenin şeysi yok yani bir delili yok. Dolayısıyla İbn Cerrîdah râhimu Allah yani Nuhla artık yani Muhammed sallasın arası bütün zamanı yani o İslam önceki zaman yani cahiliye zamanı İslam önceki öncesi zaman. Bir de tabii hangi zamanlar istisna? Yani hangi zamanlar istisna etmek lazım? Eğer dersek ki yani o cahiliye yani cahiliye zamanı yani Resul'ün olduğu dönemler ve Risale'nin bulunduğu yani vakitler bulunduğu toplulukta elbette o topluluk cahiliye topluluğu değildir. Ama onun dışında yani hal cahiliye halidir. المهم burada شايت يعني إسلام öncesي رسالة öncesي ذو زمان عرب مشرك جاهلي اسمين الله سبحانه وتعالى onlara vermiştir شايت orada من سعد بن جبير رحمه الله علي بن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل الأرابي فقرأ ما فوق ثلاثين ومئتم من سورة الأنعم قد خسر الذين قتلوا أولادهم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين روال بخاري burada إذا سرك ان تعلم Ceh Cehle'l-Arab. Cehle'l-Arab. <gülüyor> Ondan sonra şahit o ayet nedir? Kadı khasirallezine katelü evlâdehum. Ve evlatlarını öldürenler kimlerdir? cahil Araplar. Yani Risale öncesi, İslam öncesi Araplar. O zaman burada o Risale öncesi davranışa ne demiştir? İbn-i Basrad'l-Anhum'a neyle isimlendiriyor? Cehle'l-Arab. Cehle'l-Arab diyor yani. Bu Arapların Cahilliye, yani. o zaman yani Risalet önceki bu halede cehl olarak isimlendiriyor şahit oradan. <gülüyor> Sonra, kâle Amr ibn Abbas'a, bu çok daha önce de çok geldi, Amr ibn Abbas'ın sözü, kuntu ve ana fil cahiliyeti, yani Risalet öncesi. أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان روهم مسلم فظن فيهم الضلالة وسماهم في جاهلية وقد صدق ظنه وقال ابن تيمية رحمه الله اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجهلا قبل مجيء الرسول وأما التعذيب فلا dio يعني بورداء الشكتة ابن تيمية رحمه الله اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجهلا قبل مجي Resulden önce de cehl ve cahiliye isimleri verilir ilhak edilir risalet öncesi lakin tazib hayran. bu yine ne yani işte bu konu ya yani zaten bahsettiğimiz konu <gülüyor> yani risalet öncesi isim ilhak eder ve o isimde teretüb eden hüküm ilhak eder ama tazib ahkamı değil. ancak Risale sonrası tazib ahkamı ceza Ahkamı, ceza hukuku ancak ancak Risale yani beyandan sonra tahkuk eder. O zaman insan ona mustahak olur ama ismi almak ve o isme bağlı olan tazib ahkamı dışında haricinde ahkam Yani bu bera ahkamı, vela ahkamı ha bunlar isimle beraber gelen hükümler onları alır ama ceza ahkamı bu beyana bağlıdır beyan gerçekleşmiş olmasına yani. Sonra 27. bab. Babul huqu'mis-bid'ati ve'l-ilahadi inhirafi ve'l-hat'i ve لو Bunlar da yine bidat ismi, ilhad ismi, inhiraf ismi ve hat'i ismi hüccet-i kamis'in evvelde şahısa iňhak eder. Tabii burada bu bu lafızlar yani lugavi manasıyla almak lazım ha. Yani bidat lugavi manasıyla bidat, ilhad, inhiraf hatalı olan. bunlar tabi lugavi manasıyla almak lazım. Yoksa bunu şer'i man yani manasıyla alırsan elbette ne zaman bir şey bidat olur şer'i manada? Sünneti, yani ha, Sünneti. Yani sünnette olmayan bir şey sen ihtas ettiğin zaman şer'i manasıyla bidat yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmediği bir şeyi ihtas etmen. O şer'i manada bidattır. Evet. veya da şer'i manada ilahat yani beyan edilmiş Dinin beyan edilmiş bir şeyden ha, saptığın zaman o zaman yani Şerimanda ilah dersinde yani, inhelaf aynısı dolayısıyla burada yani luga luga'ten luga bi manasıyla yani diye yani mana vermek lazım. Yoksa elbette Resul gelmeden evvel nasıl insan resulun beyan ettikleri beyan etmediği bir şey ihtisas etsin. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم yani burada kimlerden bahsediyor İsa aleyhisselam ve ataynahul incil ve cealnâ fi kulûbillezîne tebeûhû rafeten ve rahmeten ve rehbaniyeten ama o rehbaniyene ibtedaûha ما كتبناها عليهم yani o rehbaniyeyi onu onlar kendilerini ettiler ibtida ettilerin yani ortaya çık ihdas ettiler. O Allah subhanu ve teâlâ onlara e, yazmış olduğu bir şey değildi. Mâ katebnehe aleyhi. Tabi burada iptedeûha, işte o iptedeûha yani lügaten yani ihdas etmişler. Tabi çünkü İsa aleyhisselatü neticede var. Ama el muhim yani burada tabi belki yani nerede, nereye şahit getiriyor şimdi. Yani hususen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öncesi Hristiyanlar yani o manada hususen onları Risaletin öncesi Hristiyanlar, o ihtas ettikleri dinleri onlar elbette batıl ha. ve ondan ötürü de yani ismi hak ediyorlar il onlara o ismi hak ediyorlar. قال تعالى: "إن فرعون وهامان وجنوده ما O zaman onlar hataydı ve lev, velaki Musa Aleyhisselam onlara henüz gelmemiş. Ha gelmemiş olsun. Ve Nasrani yani Hristiyanların Umumen yani hatalı ne manada yani dinen doğru bir şey yaptıklarını zannederek zannederken yani aslen muharref bir din üzere olmaları. Ve fi kitabü tevhid ile ibn-i mende, ayyum, o, İbn o rahimullah'ın tevhidinde. <gülüyor> i̇bn Manda rahimullah e, biliyorsunuz e, kitabü tevhidi vardır ve selefin akidesinde mutemet, muteber. Bir kitaptır. Yani umumen ulema o kitaptaki akideyi selefe nispet eder. Hadis ehli selefi bir akide kitabıdır. İbn-i Mende'de Rahimullah vefatı 395. 395 yani Hicri 4. asırda vefat etmiş olan bir imamdır. imamlarımızdan İbn-i Mende'de Rahimullah. Şimdi o diyor ki kal babu zikr-i delil e al en el müştehid el muhtek fi ma'rifet ilahi az-zevc el vahdaniyeti yani yok düşmüş ve vahdaniyeti ha kel mu'anet ve eski kitaplarda özellikle dikkat etmeniz gereken husus nedir eski kitaplarda bütün şey yani müellifin sana aktarmak istediği gaye meramı Fıkıh yani aslen. Fıkıh nerededir? Başlıktadır ha. Ondan sonra ne eder? O beyan etmek istediğini, istediğini destekleyecek olan delillerini zikreder. Hmm. Dolayısıyla burada İbn-i Rahimullah ne diyor? Bab oh, bâb-u zikr-i delil, âlâ ennel el muhte, yani o zaman muştehit ve muhtedir. Yani muştehit ne manada? Cüht etmiş, emek sarf etmiş ama isabet etmemiş. Hata etmiş ha. Yani doğruya isabet etmemiş cuhtunda, ictihadında. Nerede ictihad ediyor? Fi me'arifellahi azz ve celle vahdaniyetihi. Marifetullahta ve onun vahdaniyetinde. Yani onu billemede, tevhidde ifrad etmekte çaba sarf ediyor emeği var. Lakin ne diyor? İsabet etmiyor. Tamam, isabet etmiyor. Bu ne diyor? Kel muanit Aynı yani kendisine hak ulaşmış ve yani batılında inatlaşan gibidir. Yani ne diyor onun burada bak muhtı yani Hakk'a doğru isabet etmemiş olanı burada mazeretli mi görüyor yoksa görmüyor mu? Görmüyor. İbnü i Rahimullah, İbnü i Mende, İbn -i Men'de burada onun için mazereti görmüyor. Halbuki veyahut da şöyle diyelim yani burada şimdi Hakk'ı isabet etmemiş ne zaman pekala hata mazeret oluyor? Yani, hakkı, yani hata mazeret olabilir, ama ne zaman mazeret olur? İşte, işte. Ya işte bu zaten müştehid, zaten müştehid, tamam. Bak, ale ennel müştehidel muhtehid'' yani zaten müştehid, ama müştehid etti? Hata etti. Ama burada o müştehidin hata etmesini mazeret kabul etmiyor diyor, muanit gibidir ve bu mua, bu ne mutaakhir ne muasir birisi ve mütecceddim olamadı İbn Mende rahimeullah. yani şimdi bu nasıl? Ha? O zaman birinci ziyem ziyem. aslında hocam hatayı kabul etmiyor. Ha bak şimdi burada o zaman demek ki bak hata nerede? Ya hata ne zaman mazareti olur? Eğer hata da açık olan Muhtemel olan bir meselede hata yaptığın zaman tamam? Bu daha sonra gelecek. Yani muhtemel bir meselede sen yani aslen iki ihtimal var. Veyahut da yani birden fazla ihtimal var. O ihtimallerden birisinde yani isabet etmedin. O zaman yani hata ettin. Yani kastın başka bir şey değil. Ama sen kasıtsız bir şekilde o diğerine isabet ettin. O zaman sen hata etmiş olursun. Bu mazerettir. Tamam. O zaman burada eğer mazeret kabul etmiyorsa, burada aslen bu, ne diyor bu? Müştehid yani hakkı isabet etmeyi istiyor. Lakin hakkı isabet edememiş, hata etmiş. Ama yine de onun hatasını mazeret o kabul etmediği ki muaned gibidir. Hangi bahiste ama? işte mesele orada. Fi mârifetillâhî azîû vahdâniyetîhî Demek ki o zaman İbn-i Mender Rahîmullah, ve vahdâniyeti bahsini nereye sokuyor? İnsanın isabet etmesi, isabet etmemesi mümkün olmayan bahse sokuyor ki eğer sen bu bahiste eğer yani hakkı isabet etmezsen iştihadınla yine ne evet. mağzretli değilsin ha çünkü o zaman ne demek ki İbrahim de Veli Rhamlullah göre yani bu bahiste insanın cahil olması mümkün değil. ha mümkün değildir evet. ha çünkü bu bahiste hüccetler kaym olmuş ha, hem işte misak ile fıtrat ile ve akıl ile yani insan bir muştehit, yani muştehit burada tabii ne manada? Yani çaba sarf eden, hakkı isabet etmek için emek sarf eden birisi, yani elinde olan bütün imkanları ortaya koyan birisi ne eder? Hakkı isabet edebilir çünkü hak apaçık beyan edilmiş ve akıl da zaten hakkı ispat ediyor. Dolayısıyla sen eğer doğru yolda gidersen, yani o selim akılıyla ile, ve sahih bir fıtratı takip edersen o zaman sen muhakkak ne edeceksin? Muhakkak hakkı isabet edeceksin. İsabet etmiyorsan o zaman ne muanet hükmündesin ne manada? Çünkü sen o zaman ya sen aklın selim değil başka yani yollara takip ettiğin için sen o yani tahrif edilmiş yollarda hakkı aradığın için zaten sen asla hakkı isabet etme mümkün durumda değilsin. Dolayısıyla da Bak delil olarak neye geçiyor? Kale <gülüyor> taala muhbiran andalatihum wa aladatuhum onların sapıklıklarını ve haber verirken diyor ki: "Kul hel nubbi'ukum bil akhsarin a'mala alladhina dallasu fi al hayat al dunya wa hum O zaman bunlar kimler? Bunlar yani bir bir batıl bir yol, bir yol üzerinde ihtihad ediyorlar. Yani emek sarf ediyorlar hakkı isabet etmek için ama yolları batıl. O yoldan da vazgeçmiyorlar. Ama yani bütün deliller yani hem fıtri akli ve hem de yani belki resul gelmiş ise Res e, risaletin gösterdiği deliller ne gösteriyor? O yolun batıl olduğunu gösteriyor. Yani mesela Yahudiler gibi veyahut Hristiyanlar gibi veyahut da şu anda mesela birçok yani batıl fırkalarda olduğu gibi Marifetullah'ta ve vahdaniyetinde mesela şirke düşüyorlar ve mesela tasavvuf ehli diyelim yani onların iştihadı yok mu? Bir emek sarf etmiyorlar mı? Çaba sarf ediyorlar ve kendileri de bu çabayı niye sarf ediyorlar? Yani kendi sözlerini ithalarında yani hakkı isabet etmek için. Lakin o iştihat onları mazeret değildir. Ha, onlar muanit hükmündedir diyor İbn-i Mender Rahimullah. Çünkü izledikleri yol batıl ve o yolun batıl olduğunu her şey, yani bütün o hüccetler ispat ediyor. Yani hem fıtratları, hem akılları, hem de zaten gelmiş olan Risalet hücceti o yolun batıllığını ispat ediyor. Ama onlar yine de o yol üzerinde inatlaşıyorlar. i̇natlaşıyorlar. Ha, ve yani o batıllarını işlemekte ısrar ediyorlar. Dolayısıyla elbette yani iştihatları ve bu konuda iştihatle beraber hakkı isabet etmemiş olmaları hata etmiş olmaları elbette kendileri için mazeret değildir. Ama burada muhim olan ne? Yani İbn-i Rahimullah dediğim gibi 395 vefatı 395'tir hicri ve kitabı tevhidi yani umumen yani selef yani bu ümmetin ilklerin akidesi olarak kabul görür. O da burada ne diyor? yani bu bahiste marifetullah'ta ve yani tevhid bahsinde vaktaniyeti bahsinde cehaleti, mazaret kabul etmiyor. Ha bu şimdi tabi bütün bu, bu sözler böyle size bunu daha, daha önce çok söyledim. Bu şimdi yani bu çıkardığımız bu, bu sözün mefhumu mu? Ocağım mefhumu. mefhumu. Yoksa burada yani İbnü Men'de Rahim Allah öyle bir şey demiyor. Evet. Yani bu bahiste marifetullah ve vaktaniyeti bahsinde yani dinin asılına bahsini diyelim yani din aslında cehalet, mazeret değildir demiyor. Ve bunu hiçbir alim böyle yani bu manada nutketmiyor yani. Ha, apaçık böyle. Dolayısıyla zaten bu ihtilaf düşüyor. Çünkü eskilerin dili yani eskilerin ifadelerinde, sözlerinde bu apaçık beyan edilmiyor. Böyle sözlerinden fehme diyorsun. Sözlerinden fehme diyorsun. Ama tabii bunu böyle kabul etmeyenler de buna itiraz ediyorlar. Diyorlar çünkü böyle bir şey demiyor. Yani bu yani Yahudiler, Hristiyanlar hakkında söyleyebileceğim bir sözdür. Çünkü onlar hani o batıl yollarında e, hakkı bilmelerine rağmen ısrar ediyor. Israr ederek devam ediyor. Onlara ona hamle ediyorlar vesaire. Ama burada tabii yani işin gerçeği bu söz açık. Ha? Yani marifetullahte ve vahdaniyetinde müstehit ama içtihadın neticesinde hata etmiş. Yani hakka isabet etmemiş. Hakka isabet etmek için emek sarf etmiş, çabalamış ama isabet edememiş. Bunu İbn-i mazur görmüyor. Tam mesele orada. Mazur görmüyor. Diyor ki kel muanid. Muanid gibidir. Yani muanid kim? Kendisine hak ulaşmış ve hakkı boyun eğmemekte i̇nat ediyor. inat ediyor. E şimdi bunu izah etmen lazım. Yani niye yani şimdi bu, bu çaba sarf edeni ulaşmak için çaba sarf etmiş ama ulaşamamış. Bir yerde bir hataya düşmüş. Niye şimdi bunu sen mazur görmüyorsun? Ha bunun tek izahı, yani tek makbul izahı, çünkü marifetullah ve onun vaktaniyeti, yani Allah'ın vaktaniyeti bahsinde isabet etmeme ihtimalini kabul etmiyor. İbn-i Menderahimullah. Tam isabet etmeme ihtimalini kabul etmediği için onu muanit hükmüne sokuyor. E o zaman demek ki bu mesele ne? Apaçık beyan edilmiş ve herkesin fehmedebileceği bir şekilde surette beyan edilmiş. Yani bu hususta bir insan bilgisiz, cahil, olamaz. Cahil cahil ise o zaman o da kendisinin kabul edilmez. Mazeret olurum. Yani bu eskilerin bu bahseden yani cehaletin cehalet mazeret midir de mi yani dinin aslı bakımından bu eskilerden birisinin yani İbnü Mendir'in sözü. Sonra ve قال تعالى: "İnnellezine yulhidun fi ayatina la yakhfuna aleyna otabi otte." وقال تعالى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُنْحِدُونَ في أسمائه. Yani وَلِلَّهِ الْأَسْمَا Yani isimlerinde sapıyorlardı İlhada İlhada düşüyorlardı Şayet orada ha Çünkü babın başına İlhad ismininde ee, risalet öncesi failine ilhak etmesi. Tabii şimdi ilk, ilk ayet çok açık değil. Enel fi risalet sonrası aslında daha ilk akla gelen. Lakin ikinci ayet daha açık çünkü yulhiduna fi esmaih, yani Allah Subhanahu isimlerinde ilhada düşüyorlardı. Ne manada ilhada düşüyorlardı? Yani işte Lat ismini vermek gibi, Uzza ismini vermek gibi ha ve bu isimleri Allah'a da veriyorlardı Azze ve Celle. Yani diyor yani mesela yani Mucahid rahimullah mesela diyor yani Lat ismini Allah lafzı celalinden iştika etmişlerdir ve Azze ismini de el Aziz isminden iştika etmişlerdir. Dolayısıyla ne ilhad ediyorlar yani sapıyorlar Allah'ın azizin isimlerinde sapıyorlar. Bu tabi ne yani Risalet öncesi. O zaman bu ayetin yani babta bir yani şahit olma yönü var. ha. El-Muhim burada yani mesele ne? Yani İlhad ismi o zaman burada ne etmiş? Yulhidûne. Tabii şimdi yine aynı mesele. Daha önce de söyledik. Yani bu fiilden şimdi isim türetilir mi, türetilmez mi? Yani yulhidûne yani fiildir. Şimdi bundan ötürü mulhid oldu mu olmadı mı? Ha? Yani bu zaten tartışılan mevzu. Ve bu bahiste hani diyor, daha önce dedik yani bu konuda biraz mütesahiller ha yani bu Necit. E, Ekolü üzerine olan ulema bu bahislerde biraz yani mütesahil davranıyorlar. Bu şeyleri çok fazla irdelemiyorlar Ama tartışma noktası aslen o yani. O fiili işlediğinden ötürü ismi alacak mı almayacak mı? Hayır yani doğru olan ne? Fiili işlediği zaman isim değil hak eder. Eğer o ismi ondan defedecek bir mani yok ise. Ama tabi şimdi zaten tartışılan mevzuyla dili getirmek o. Yani çok da isabetli değil ha. Bak, bapı, bapı, Sonra 28. bab babu itilakı okay. ismi Yahudi'yeti Hıh? Haa. Ve Allah ta'ala ve minennâsi men ya'budullâhe ala harfin fe in ashabı khayruntum ve in ashabatü Evet. Yani bu ayeti burada niye getirmiş müellif? Siz anlıyorsunuz? ve in fitnetun انقلب على وجهه yani evet yani mana itibariyle enherafa belki yani şayet olarak getirmiş ama çok açık değil yani bu mana babla ilişkisi sonra 28. bab babu ismi ismiyahudiyyati ve velmejusiyyati ve nahviha minel milali ve law ala man la yaqil hucce yani bu ilave bibab meseli daha da yani daha da çok belli etmek için veyahut da o alanı da zikretmiş olmak için Ahudi, Nasrani, Mecusi ve ona benzer isimler diyor milletlerin isimleri ilhak edilir ve ki hücceti akledebilecek bir bir durumda olmasa da Ayet yani, burada kastettiği zaten şahit ola getirdi ya da delil olarak getirdi ayetinde o kıble taala illa kafara yani Nuh aleyhisselam'ın duası ve burada şahit yani ve la illa kafara yani onlar ancak ne facir ve kafir yani nankör kafirleri Ha, doğuracaklar yani, yani çocuklar. Aslen yani çocuk ne üzere doğar? İslam. İslam fıtratı üzere doğar. Lakin onları şimdi ne edecek onlar? Annesi babası onları yani kâfir facir yapacak. Kâfir facir yapacak. El muhim ama ne olur? Yani burada şahit nerede? Velev ki o çocuk aslen İslam fıtratı üzere doğsa da. Ama ne diyor? Annesi babası onu kâfir facir yapıyor. Ve o anne baba Yahudi ise, Hristiyan ise, Mecusi ise neyse artık. O çocuk ne diyor, isimde de annesine babasına tabi kılınıyor, yani o isim ona da ilhak ediyor, veriliyor. Yani sen bir Yahudinin çocuğuna, velev ki iki yaşında olsa ne diyorsun, ya, Yahudi ya. diyorsun veyahut da Hristiyan ise Hristiyan diyorsun. Yani o çocuğa da aynı ismi veriyorsun veya da Muşrik ise Muşrik diyorsun, bir anne babanın yani Kemalist bir anne babanın çocuğuna da Kemalist diyorsun. Yani Kemalist ne manada? Kemalizmi onu, onu da ona ilhak ediyorsun, ismi ona ilhak ediyorsun, anne babaya tebeiyet ile. Çünkü anne baba ne ediyor çocuğu? Kemalist yetiştiriyor veyahut da mecusi yetiştiriyor veyahut da işte artık komünist yetiştiriyor, ateist yetiştiriyor, neyse, bizim modern zamanımızda. Dolayısıyla yani şey olarak da, وَلَا يَلِيدُوا illa فَهَاجِرًا كَفَّارًا Tabi ne manada? Yani onlar, yani o çocuğun annesi babası ne diyor onları öyle yetiştirecek onları facir olacak kâfir olacaklar yoksa doğuma ile onlar elbette facir ve kâfir doğmuyorlar ha. Kul ebi hurayra rivayet edildi annem مرفوعا ما من مولود الا يولد her bir doğan ne eder? Fıtrat üzere doğar. Fe babahu nadad yehudanehu veya yunasirani veya hadis malum annesevovosin eder onu yahudileştirir veyahutta Hristiyanlaştırır veyahutta Mecusileştirir. El hadis muttefakun aleyh ve zade muslimun ve işrikane beyimun muslimin rivayetinde de ziyade olarak yani onları müşrik yani onu müşrik yaparlar. fil hadith, en-resul sallallahu aleyhi ve sellem su'ila ale zarari'l müşrikin feqale hum minhum. Muttefakun aleyh min hadis Sa'ab. Yani Sa'b ibn Ujuse'l Thame razılan onu. zürriyeti sorulduğunda kendisine diyor ki hum minhum onlar onlardandır. Yani ne manada onlardandır? Çünkü onlara hükümde tabidir. Ya yani o çocuklar hükümde anne babaya tabidir var oldukları sürece ha. Ama mesela anne babadan biri müslüman olduğu zaman çocuk kime şeydir? Kime tabi kılınır? Müslüman Müslüman olan, anne baba yani, anne baba müslüman olsa anneye tabi kılınır. Baba ise babaya tabi kılınır. Veyahut demesi ikisi ölmüş, ölürse o zaman çocuk ne olur? Yani racih görüşe göre İslam ahkamını alır. Ha? Yani Müslüman kabul edilir. Çünkü artık onu yani İslam'dan engelleyen çünkü asıl olan ne? Fıtrat üzere olması, İslam fıtrat üzere olması. Onu o fıtratından uzaklaştıran, Oh, ebeveyn ebeveyn edilir. Ebeveyn ölmüşse o zaman iş asla döner. O zaman yani hükmen yine Müslüman kabul edilir. وَفِالْصِيرَةِ اَنَّ اَطْفَالَ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ اَصْلِينَ كَانُ يُسْبَوْنَ كَغَيْرِهِمْ Asirette de geçtiği üzere diyor Yahudi ve muşrik, asli muşrik çocuklar ne edilir? Yani sebyedilir. Sebyedilir ne manada? Yani o zaman sebyediliyorsa demek ki o zaman hükmen bunlar nedir? Hükmen kafirler. Yani hükmen kafir. Hükmen kafir olduğu için onlar sebiye ediliyor. Yani köle olarak alınıyor. Ganimet malına dahil ediliyor. yani. Çünkü hükmen kafirler. O zaman burada şahit ne? O çocuklar şimdi akledemiyorlar. Hücceti akledemiyorlar. Ama yine de ne? İsmi alıyorlar. Risalet öncesi ismi alıyorlar. Sonra 29. bab. Babu men cehilel ma'na fil ekvali gayri sariha. لَا جَهِلَ اَنْهَ تُكَفَّرْ وَلَا اِنْ فَعَلَى شِرْكَ وَجَهِلَ اَنْهُ يُكَفَّرْ Şimdi bu kitabın son babı, yani hüccet ile bir irtibatı olan, alakası olan, olmayan afvan, hüccet ile alakası olmayan, irtibatı olmayan, velev ki beyan gerçekleşmemiş olsa da, hüccet ikamesi yapılmamış olsa da, sahibine verilen isimler kitabının, Son babı. O da nedir? Men cehilel-ma'na nerede? Fil eqvali gayri sariha. Yani sarih olmayan sözlerde ama burada fiillerde yani fil eqvali vel ef'ali tabi. Sözlerde ve fiillerde ama hangi sözler fiiller? Sarih olmayan. O zaman ne? Gayri sarih yani muhtemel. Muhtemel. Muhtemel olan sözler ve fiillerde manayı bilmeyen yani manayı bilmeyen ne, ne demek yani o muhtemel olan fiilin ya da sözün hakikatını bilmiyor. tam hakikatını bilmiyor. Yoksa la cahile enha Yani o işlediği fiilin onu İslam'dan ihraç edeceğini bilmemesi değil. O fiilin kendisini bilmemesi ya da o sözün kendisini bilmemesi ha. Veya da وَلَا اِنْ فَعَلَى شِرْكَ وَجَهِلَ اَنْهُ يُكَفِّرْ veyahut da şirki işlediği takdirde onun İslam'dan çıkmasını sağlayacağını bilmemesi değil. Yani buna ne diyorsun? Yani hükümde cahil. Hükmün yani o fiil işlediği takdirde kafir olacağını, müşrik olacağını bilmiyor. O hükümde cahil. Ha, o hükümde cahil. Lakin o fiilin hakikatini Biliyoruz. biliyor. Ha, o zaman o fiilde O fiil de cahil değil. Ha, fiilin manasında cahil ya da sözün manasında cahil değil o fiilin ya da sözün hükmünde cahil ha, burada bahis kim? hükmünde cahil meselesi değil o fiilin ya da sözün manasında hakikatını bilmiyor yani o yaptığı fiilin ya da o söylediği sözün o manaya o hakikata sahip olduğunu bilmiyor tamam? konu o ha, bu ne, ne diyorsun bu şeyde de yani bu tekfir ahkamında da Hani şartlardan birisi nedir? Yani fiilin açıkça küfüret, küfür. Yok yani sen fiili yahut sözü kast etme. Kast etme. kast etme. kast etme. Dolayısıyla eğer sen o fiili ya o sözü kast etmediğin zaman o zaman o ne olur? O bir şer'i bir manidir. Hani intifal kast diyorsun ya, intifel kast işte bu. İntifel kast manisi veyahut da kastın yani vücudul kast o kastın varlığı, şartı bu kastedilen, burada bahsettiği o. Yani o kişinin o sözü kastetmiş olması. Veyahut da fiili kastetmiş olması. Yani o sözün ya da fiilin hakikatinin manasını kastetmesi. Yoksa ben bu fiil ile kafir olmayı kastetmedim. Veyahut da ben bu fiilin küfür olduğunu bilmiyordum değil. Tamam mı? yani o fiili kastetmesi. Yani dediği zaman mesela şahıs, Ey fulan fulan mesela. Yani e, benden bu belayı gider. Yani ben mesela yani beni, benden bu hastalığı gider. Şifa ver. Bana şifa ver. Mesela. Şimdi bu bu sözün yani ne manaya geldiğini bilmiyorsa tabii onun halleri ancak ne olabilir? Yani o lugatı bilmemesi veyahut da hani o halde mesela aklı örtülü olduğu için yani o sözü kastetmedi yani dili sürçtü. Dil sürçmesi sebebiyle böyle bir şey dedi. O ancak o halde ancak bu sözün manasını kastetmemiş olabilir. Ama normal akıl sahibi bir insan ne dediğinin farkında olan birisi yani bu sözle o sözün manasını kastetmiştir. Ama şimdi o mesela bu sözü diyor ki yani evet ben böyle yöneldim falan filan ama ben bu yönelişin şirk olduğunu bilmiyordum hükümde cahil. O hükümde cahil oluşu o mazeret değildir. Ama o sözün fiilin manasında cahil oluşu o mazerettir. Bu babda o. Dolayısıyla burada ne diyor? Men cahilul ma'na ama nerede fil aqvali gayr sariha. Ol Yani sarih olmayan. Çünkü sarih ise o zaman senin zaten sarih ne demek yani tek o mana var. Dolayısıyla sen sadece o manayı kastetmiş olabilirsin. Onu söylerken, onu söylerken yani ya Abdülkadir mesela güneşi yerinde tut diye dua ettiği zaman o zaman bu ne bu sarih mi gari sarıh mi? Sarıh yani burada sadece bir mana kastedebilir o mütekellim. O mütekellim sadece o yani o mana nedir yani güneşi orada tut. Ha bu bu sözü ben bunu kastetmemiştim. Ben aslen şöyle bir şey kastetmiştim bu boş iddialar ve dese ki yani ben bu sözü böyle dedim ama bu zaten yani şirk değildir ki ben bununla şöyle şöyle kastetmiştim o da makbul değildir ha. şimdi buna delil olarak ne getiriyor e, müellif? O kale taala ve laysa aleikum junahun fima akhtatum bihi ve lakin ma taamaddat kulubukum. Ve ikinci ayet. O kale taala la yuakhizukumullahu bil lagh fi eymanikum ve lakin وَقَالَ تَعَلَى رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّ س۪ينَ وَاخْطَعْنَا Bu ayetlerin içerisinde en, yani e, meseleyen yani en açık ifadedir. ikinci ayet. la يُعَخِذُكُمُ اللّٰهُ Allah azze ve sizi Sorun sorunlu tutmaz. بِالْلَغْوِ fi اَيْمَانِكُمْ Yani yeminlerinizde لَغْوَدَرِ Yani lagven yemin ettiğiniz zaman. Yani lagven ne manada? Evet yani yani aslen kelimenin yani o Nut ettiğinin zahiri, yemin'i ifade ediyor. Lakin sen yemin'i kastetmiyorsun. kastetmiyorsun. Yani sen diyorsun, vallahi vallahi şöyle yapacağım, e şimdi vallahi ne Arapçada zahir ne ifade eder? Ha, yemin'i kasem, çünkü vav, wow, kasem vav, wow. onun için ne Allah lafızın celilini cer Ha Vallahi yani kasem vavudur. Ha şimdi zahiren, bu lafızın zahiri nedir? Yemin'dir. Lakin sen o yemini kastetmiyorsun. Lağven yani öyle dedin. Çünkü lağven niçin yani öyle bu ne niye, niye kabul edilmiş? Çünkü insanlar arasında böyle bir şey artık bir ağız alışkanlığı olmuş. Vallahi şöyle diyeceğim. Vallahi böyle yapacağım. Aslen yemin ediyor zahirde yemin. Lakin kasıt yok. Ha şimdi diyor ki Allah azze ve celle la yu'ahizukumullahu billahi fi Yani o yeminlerinizde eğer kasdınız yoksa, kasıt kastetmemişseniz yemini, o zaman bundan ötürü sizi sorumlu tutmaz. Ve lakin ama yu'ahizukum bima aqadtumul eyman. Yani eğer kalbinizi o yeminine bağladıysanız, akt ettiğiniz, yani kast ettiğiniz kast ettiğiniz zaman, yani ne kastettiğiniz zaman, yani yemini kastettiğiniz zaman o sizi sorumlu tutacaktır. O zaman burada Allah Azze ve Celle fiilin kasıtlı ve kasıtsız yapılmasını birbirine ayırıyor. Kasıtsız eylemi elimden ötürü sorumlu tutmayacağını söylüyor ama kasıtlı yapılan eylemden ötürü sorumlu tutacağını söylüyor. Dolayısıyla demek ki ne? Kasıtlı yapmak, demek ki bir eylemde sorumlu olmak için şarttır. Ve kasıt yok ise o zaman ha, sorumlu tutulması Yani o bir mani bir engeldir. Aynısı ilk ayda وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَحٌ فِي مِا اَخْتَعْتُمْ bihi Yani hata nerede? Hata nedir? Yani bir fiili kasıtsız yapman. Yani sen bir şey yaptın ama aslında bunu kastetmiyordu. Yani sen bir adamı öldürdün ama hata hani öldürdü Niçin? Çünkü sen onu öldürmeyi kastetmemiştin. Sen sadece mesela yani o ağaca ateş etmiştin. Ama nasıl olduysa yani o adam bir anda önünden geçti. Mermi ona isabet etti. Mesela. Veyahut da sen araba kullanıyorsun. Yolda gidiyorsun yani sen o adamı öldürmeyi kastetmiyorsun ki. Araba kullanırken bir anda adam önüne çıktı. Sen de arabayla çarptın. Adam öldü. Ne oldu şimdi bu? Hataen oldu yani. Yani sen onu öldürmeyi Kastet. kastetmedin. Hataen öldürdün yani. Ha, o zaman burada kasıtsızlık, elbette o kasıtsızlık ne edecek? Etkili olacak. Senin için yani o fiilde seni, o fiilden dolayı aslen hak ettiğin ismi senden engelleyecek. Ha, onun için bunu buraya getiriyor. Çünkü bizim kitabımız ne? Yani o fiilden ötürü isminde de failine ilhak edilmesi. Lakin her halde böyle mi? Yok. Risalet öncesi de eğer bir insanda kasıt yok ise o zaman o ismi hak etmez. Yani isim ona ilhak edilmez. Tabi ama işte şimdi o intifal kasıt nerededir? Veyahut da o işte o kastın varlığı nerededir? Bunu ekser nasıl anlıyor? Yani o fiili kastet. Yani o fiili e, kastı o fiilin kastına değil de yani o bu fiilin şirk olduğunu bilmiyordu ki yani şirk işlemeyi kastetmedi ki bu fiil ile. Burayı yani çekiyorlar ha. Halbuki bu bu mazeret değildir ha. Yani hükümde cehalet o mazeret değildir. Fiilde, fiilin hakikatinde ya da sözün hakikine, manasına cahil olmak o mazerettir. O fiili ya o sözü kastetmedi. Ya bundan o zaman bundan ötürü mazur olur. İşte bu hatadır. khatadır. Rabbana la tuğakhidin innesine ve akhtağına. Yani hata yaptığımız. O khata ne? Yani biz aslen yani öyle bir şey isabet ettik ki bunu kastetmemiştik. İşte o hatadır. Ama İbn-i Abbas'ın merfou'an radıl anhumâ. İnnallâhı tecavüzün ummati al-hata ve nisiyan. Sahâı İbn-i ve vel-hâkim. Ve inda muslimin min hadîfi anasin fi qissat-i râculu el-lâzî fi şiddet-i l-ferah. Bu netmişti devesini kaybetmişti. Ha devesini kaybetmişti <gülüyor> ve bundan ötürü yani bulduğunda da çok büyük bir bir mutluluk, bir sevinç yaşadı. Bundan ötürü de hata ne dedi. De dedi. Allahuma ente abdi ve ana rabbuk. <gülüyor> ente abdi ve ana rabbuk. Şimdi ente abdi ve ana rabbuk. Şimdi bu sözün zahiri nedir? Küfür. Küfürdür. Zahiri küfür yani. Lakin o bu sözü kastetti mi? Kastetmedi. Çok o aslenle zıttını ters etti, lak, e, kastetti. Lakin Dili o ha, büyük sevincinden, ha, o büyük şiddetli sevincinin ötürü ne? Dile sürüştü ve yani küfür, zahiri küfür olan bir söz söyledi. Hı -hı. Lakin bu hakikatinde o manayı, yani o sözün hakikatinin manasını kastetmiyordu. Ve yani o alamette, yani o, o sevinç halinde ona şahitlik ediyor dihne dolayısıyla burada o sözü de o sözcüğün manasını kastetmemiş olması onun için mani olur ha. Halbuki söz asın zahiren küfürdür. Ellezî ahta min şiddet el ferah, qâle ibn Teymîr rahime llâh, ve kad sabaqa lisânu bi gayri mâ qasada el kalp. Yani burada kalbin kastetmediği bir şey de dil onun önüne geçiyor yani dil kalbin kastetmediği bir şeyi söylüyor. دولا يسبوا كما يقول الداعي من الفرح اللهم أنت عبدي وإنا ربك الكلام دي. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تاريخ النجد المسألة الرابعة إذا نتقى بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه، وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره، فيكفي فيه قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم لنا أنها لا تكفر. أقول الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، يعني هو بكل بكفر كلمة يسوليو، لكن عن معناه bilmiyor. Yani mesela başka ke başka şeylerde dillerde bazen müşterek yani aynı lafız, lakin farklı manalarda kullanılıyor. Hatta bazen çok ters manalarda kullanılıyor. Yani bizim belki Arapça senin kullandığın bir kelime, Türkçe çok müstehcen bir kelime olabiliyor. Veya da sen başka bir dilde yani hatta Allah Azze ve Celin isim olarak hani aynı God diyorlar ya, God İngilizler. Ee, o onlar yani ilah olarak, ilaha God diyorlar veyahut da Fransızlar Dieu diyor. Ha başka bir millet ilah için öyle bir isim kullanıyor ki bizim dilimizden Türkçe'de çok kötü bir kelime. Yani o kadar kötü ki yani hatta yani bunu şey misallendirirken yani telaffuz edilmeyecek derecede. Yani o zaman farklı dillerde mesela farklı manalar. Sen şimdi o dilde bilmediğin, bilmediğin o dil demesi o sözü söyledin, o aslen yani bizim lügatımızda küfür, küfür manasına geliyor. Ama sen ve hatta belki o dilde hatta yani, sana gelmiş bir İngiliz sana diyor ki şöyle şöyle de o onun dilinde Allah'ı inkar manasına geliyor. Sen de onu söylüyorsun ama sen manası olduğunu bilmiyorsun ki. Ha şimdi elbette böyle durumlarda hani küfür kelimesini konuştun, söyledin. Lakin sen manasını bilmiyorsun ki. Dolayısıyla o kelime yani o o manayı kastetme mümkün değil. Çünkü manayı bilmiyorsun. O kelimenin o manaya geldiğini bilmiyorsun. Dozuk kastetme mümkün değil. "Ve lem ya'lam ma'nahu." Sarihun vadihun ennehu yakunu nutaka bima la ya'rifu O zaman bu elbette. Manasını bilmediği bir şeyi not etmiştir. Bu açık yani. Yani maziletlidir. Yani bundan ötürü Elbette küfür hükmünü almaz. Ve emma kawnuhu ennehu la ya'rifu annaha Ama o kelimeyi söylediği zaman bundan ötürü kafir olacağını bilmemesi, tamam bunları kafir olacağını bilmemesi diyor fe yekfi fihi la ta'tidu kad kaffartum ba'de imanikum. Onlar da çünkü ne diyorlardı? Biz böyle derken biz yani Allah Resulü'nü dinle istihzayı kastetmemiştik. Biz sadece kendi aramızda oyalanıyorduk, eğleniyorduk yani. Ama Allah Azze ve Celle onların o halini yani o itirazını o mazeretini kabul etmiyor. Dolayısıyla siz imanınızdan sonra ne ettiniz? Kafir oldunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ha, çünkü onlar o sözleri kastetmişlerdi. Ha, o sözlerle biz kafir olacağız onu kastetmediler. Lakin o sözleri kastettiler. Ha, dolayısıyla yani bu meselede Ha, yani şey ona dikkat etmeniz lazım. Yani bu intifel kast, şu manada değil. Birisi yani bu fiiliyle küfre girmeyi, şirke girmeyi kastetmiyordu. Bu değil. Ha, burada kasıtsızlık. Kasıtsızlık nerede? Yani o fiili kastetmedi çünkü o fiilin yani hakikatini bilmiyordu. O fiilin o manaya geldiğini bilmiyor. O zaman o ne o mazeret olur? Veya işte yani aklen mesela. O fiilin o mane geldiğini o anda şuur edemiyor. Çünkü aklı kapalı. İhlak halinde. Zaten yani bu umumende yani İslam şeriatında biliyoruz. Mesela la talaka fi ihlak. İhlak halinde yani aklın örtülü olduğu halde. Yani sen artık kasıt sahibi olamadığın halde. Sen kasıt sahibi olamazsın o halde. O halde umumen şeriat ne der senden teklifi kaldırır. Öyle ki yani sen talak versen de veya tık, itka yani e, köle azat etsen de o halde o gerçekleşmezse umumen böyle yani bu sadece şey babında değil yani tekfir ahkamında değil umum bütün ahkamda bu ihlak hali veyahut da işte bilmemezlik yani manayı bilmemek vesaire bunlar hepsi e, verilecek olan yani aslen hak ettiği ismi almaktan ve bu isme bağlı olan hükümlerden engeller. Meqalü mufessilun bil ma'na in qawlihi la bu bu adetleri getiriyor sonralar. La taqulu ra'ina ve qulunzurna yani Allah subhanahu ve taala demelerini nehy ediyor yani Müslümanların nehy ediyor. Ne Çünkü ra'ine Yahudiler söylüyorlardı ama onlar ne maksatla söylüyorlardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihza etme maksadıyla söylüyorlardı. Çünkü ra'ine yani aslen ne? Ra'dan gelme. Yani ri'ayeden ri'aye, mura'dan yani himayet etme, gözetmek manası. yani bizi gözet. Yani bizi bize mühlet tanı bize zaman tanı, yani ne manada? Yani anlattıklarını işitme babında veya onları akletme, fehmetme manasında bizi gözet diyorlardı. Lakin bunları, bunu Yahudiler nasıl tahrif ettiler? Ra'a'yı ra'aneye, ya bu ra'ine yani ra'ane fiiline tahrif ettiler. Onu yani oraya çevirdiler, onu kastederek söylüyorlardı. Ra'ane yani ahmak oldu ve Ra'in yani ahmak sefih, yani bir istihza manasında, yani kötüleme manasında elbette içiriyor. Dolayısıyla ra'ine yani Yahudiler onu ne manada kullanıyorlardı? Yani ahmak yani sefih adam, haşa Resulallah sağ için Yahudiler öyle kullanınca bazı Müslümanlar da onu kullanmaya başladılar. Çünkü Müslümanlar onu ra'ine yani bizi gözet manasında kullanıyorlardı. Ha şimdi burada o zaman ne bu söz bak, yani iki ihtimalle birileri o sözü kullanırken yani kötüleme gayesiyle kullanıyorlar. Diğerleri ise o sözü yani hayrı murad ederek kullanıyorlar. Aşina aslen sözün yani diğerlerin yani Yahudilerin kullanım, kullanımına göre o söz nedir? Küfür. Küfürdür. Küfür dolayısıyla zaten Allah azze ve celle Müslümanları o, onu öyle o şekilde söylemekten men ediyor. Onun için diyor siz ne deyin? Kulunzurna. ne deyin diyor. Ama bununla beraber Allah Subhanahu ve Teala böyle diyenleri de tekfir etmiyor. Küfre nispet etmiyor. Çünkü onlar mazuretli kavim. Çünkü onlar onu kastetmiyorlar. O sözle onu kastetmiyorlar. Yani şahit orada. Hatta işte wasma ghayra musmaen vara'ina kelime Ne diyor Yahudiler? Kelimeleri tahrif ediyorlar ve يقولون سمعنا وأطعنا diyorlar ki biz işittik ve isyan ettik. واسمع سن يشت غير مسمع işitmez olası. Yani onlar elbette en yani o kelimeleri tahrif ediyorlar ve yani öyle bir hale sokuyorlar ki onu istizaa etmek için. Aynı şey gibi es-salamu aleyküm gibi. Es-salamu aleyküm. Selamünaleyküm'ü neye çeviriyorlar? Semü aleyküm'ü çeviriyorlar. Yani böyle daima Müslümanların arasında ...kalıyorlar ama onlara bir şekilde yani onları istihza etmek için kelimeleri tahrif ediyorlar. Ha şimdi bu misaller ne? Müslümanlar da o kelimeyi kullanıyorlar. Çünkü Arapça'da yani aslen yani bu bizi gözet, bizi himayet manasında e, geldiği için. Ama Allah Hazretleri men ediyor. Niçin? Çünkü o manaya da geliyor. Onların kullandığı manaya benzememek için yani. Onların kullandığı manaya benzememesi için. Kāna Müslümanların bazıları böyle deyinceye kadar. ha. Taymiyetu rahimullāh kān al-muslimūna Onlar hayrı kastediyorlardı. Hattā nuhwa an atakallami bi kalāmin yahtamilu al-istihzā'u Çünkü <coughs> diyor istihzayı muhtemel ha kelime olduğu için nehi diyor. Nehi edilmiştir diyor Müteemi rahimeullah. Ve قال إن هذه اللحظة تتخاطب بها العرب لا تقصد سبا. Yani oysa yani Araplar aslen bunları kendi aralarında söylüyor konuşuyorlardı lakin elbette kötülemeyi sebetmeyi kastetmiyorlardı. Yani yine burada ne bak burada intifal kastı var işte. Ve lev ki zahiren kelime zahiren o manaya göre yani onların yüklediği manaya göre küfür ifade ediyor zahiren lakin onlar o manayı kastetmiyorlardı. Dolayısıyla burada o kasıtsızlık ne diyor onlardan ismi almayı da men ediyor. Yani bundan ötürü onlar elbette yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e denler olmadılar. Yahu da istihza edenler olmadılar. Tamam? Yani anladınız değil mi babun gayesini? Muall Abdul Latif وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة صريح لفظ يجري حكمها وما تقلديه وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف ظاهرها وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس شعب لطيف ترحمه الله كيف فقهاء وإلم أهلي ردت بابنا لا başka baplarda şunu karar kılmışlardır, açık ifade etmişlerdi. Ennel elfadı sariha sarih lafızlar yani tek manayı ifade eden, hemen manası zahir olan lafızlar ne eder? onlarda onların hükmü ve hükmün gerektirdiklerine cari olur. Ve inze amel mütekellimu ve levki mütekellim o sözü, lafzı konuşan zahirine muhalif olanını kastettiğini iddia etse dahi çünkü o sarih lafız hemen yani zahir manasını ifade ediyor lakin o mutekellim kastetti kastı ne diyor ki ben onu kastetmedim. Burada yani kastettiği özellikle yani Allah Subhanahu ve Teala'nın vahdaniyeti bağısında veyahut onun yani ibadette ve zatında ifrat etme babında yani eğer bir kişi fiilinde da sözünde sarih mesela yani bir beşere tövbe verirse, yani ondan tövbe talep ederse, ona istiğfar ederse, ona istiğasede bulunursa yani, bunlar salih fiiller, yani ona ap apaçık yönelişler. Velev ki bunda başka bir şey kastettiğini iddia etse de, kabul edilmez. Ha çünkü bu kendi zatında açık yani ona ibadetini sunduğunu ifade ediyor. Ve burada yani el Muhim yani, şahitlerde salih lafızların lafızlarda hüküm icra edilir. Ha bunda diyor yani şeyin fiilin yahut da sözün sahibinin sözüne itibar edilmez. Ve diyor bu apaçıktır diyor. Her kim yani bu fukahanın yani sözleriyle işi dışlı olanlar hepsi herkes bunu bilir. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والعلماء رحم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامه و ذكروا بابا حكم المرتد ولم يقل احد منهم انه اذا قال كفرا او فعل ولا يعلم انه بضات شهادتين لا يكفر بجهله diyor hiçbir alim eğer bir kişi fiy yani bir küfür fiili işlerse veya da bir küfür sözü söylediğinde ve o bu sözün ya da fiilin şahadete zıt olduğunu bilmiyorsa bundan ötürü kafir olmaz dediği yoktur. Ha. Çünkü ne itibar edilir o sözü ya da o fiili Kastet kastetmiş Kastet olması Kastet da yoksa o fiil ve söz ile küfürü kastetmiş olmasını bunu kimse itibar etmez. Yani o şartı olan o değil. O fiili ve o sözü kastetmesi şartı olan o. Ayar onu kastettiyse, o fiili o sözü kastettiyse buna ötürü yani hüküm icra edilir. Ama eğer o fiili ve kastı yani o fiili sözü kastetmemişse o zaman orada bir mazeret olur. Kasıtsızlık. وَقَالِ اِبْنُ الْقَيِّمْ رَحِيمُ اللّٰهِ ف۪ي بَعَدِ الْجُهَالِ مُمَّنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّ Yani haklarında hüccet kayma olmamış bazı cahiller hakkında ne diyor İbn-i Qaym Rahimullah? وَاِمَّا yani niye bu yani onlar mazurdur tamam yani burada o cahil hüccet kendisine kayma olmamış mazurdur niye mazurdur? اِمَّا Adami فَهْمِهِ Çünkü fahim nasıl fehmetmemiştir likavnihi lem yafham al khitab. yani hitabı fehmetmediği için hitabı fehmetmediği için elbette mazur kabul edilir lem asam şeyen, ve lem yahdur turjumanun lahu fehaza bi menzile al-asmi allazi la yasmau shay'an yani bu ayne asam yani sağır hükmündedir ha çünkü sağır fehmedebilmesi için duyması lazım ve duymamış ki fehmedebilsin. O da aynı bunun menzilezi, yani bunun hükmünde, bunun durumundadır diyor. Kim o? Yani kendisine yabancı bir dilde hitapta bulunulmuş ama o hitabı ona fehmettirecek, yani ona manasını ona aktaracak tercüman yok. Yani bir davetçi gelmiş, Yunanların yanına, Arapça, İslam'ı onlara davet etmiş. Lakin Yunan onun ne dediğini anlamamış. Nasıl şimdi mükellef olacak? Çünkü hitabı, hitap bak, ulaştı aslen. Hitap kendisine ulaştı. Lakin hitabı fehmedebilecek bir imkanı yok ki. Dolayısıyla nedir? Mazurdur. Yani şimdi o burada onun ona ulaştırdığı hitaba boyun eğmediği zaman, boyun eğmeyi, boyun eğmemeyi kastetmiş olması mümkün müdür? Değildir. Çünkü zaten kendisine onu fehm edebilecek bir surete gelmedi ki... ...onu inkar etmeyi, reddetmeyi, inatlaşmayı kastetmiş olsun. Ha onu da kastetmiş olabilir, ayrı. Kastetmiş olabilir. Lakin onu o zaman o hal onu gösterecektir. Ama biz doğrudan diyemeyiz. Kur'an onu ulaştı, bitti yani. Bu da Kur'an'ı kabul etmedi. Dolayısıyla kafirdir. Yok o Kur'an'ın ulaşması ne şartla ulaşması lazım yani kendi dilinde Kur'an'ı anlayabilecek ha, şekilde ona ulaşmış ise ve buna rağmen yine Kur'an'ı kabul etmemişse o zaman net mi? O zaman hüccet üzerine var olmuştur ve dolayısıyla da kafir olur. Ama eğer Kur'an kendi dilinde ulaşmazsa o zaman bu da bu da yani burada büyük bir fayda İbn Kayyım Rahimullah'ın Burada yani bu tercümanı bak araya sokması Kur'an'a ulaştı. Aynı bugün hani bizim elimizde yani kitaplar çok ama kitapları sana izah eden, sana açıklayan ulema yok. Yani o tercümanlar yok. Ulemanın maksadını sana aktaran ulema yok. O zaman yani sen şimdi aslen o insan ne hükümde? Yani o kitabın kendisi ulaşmamış hükümündedir. Velev ki yani mesela internette birçok yani sahih akideyi öğreten birçok kitaplar olsa da Lakin o kitapların maksadını meramını sana aktaracak olan insanlar olmadığı için bu sefer yani oradan yani sen onu hüccet kılarak bak bu kitap var dolayısıyla senin üzerine hüccet kayma olmuştur diyemezsin. Ha. Ama o kitapla beraber o kitabı izah edecek olan alimin varlığı ile beraber ne olmuştur o kitap bu sefer hüccet olur. Ya, o kitabı izah edecek alim de var ise o zaman onunla beraber kitap hüccet olur. Kitap derken yani kitap yani bahsettiğim yani ilmi kitaplar yoksa Kur'an değil. Kur'an ne zaman hüccet olur? Eğer yani Kur'an Kur'an hüccet olması için alim olması şart mıdır? Hayır. Hayır. Hayır. Anlayacağı, anlayacağı dilde gelmesi ha. Eğer Kur'an anlayacağı dilde gelmiş ulaşmış ise hüccetdir. وذكر evet. البهوي <Sessizlik> في كشف القنا fi babil murtadd fi man sabbat teurati teurata sabdan seven yani in qasada al muharrafa yer muharraf olan Tevratı kastederse diyor fe la shay'a alayh o zaman ona bir şey yoktur wa in qasata al munazzala min indillahi subhanahu wa taala fe ama yer allah'tan indirilmiş olan teurati kastediyorsa o ne? Öldürülür. Ve tövbesi de kabul edilmez diyor. Yani aynı Kur'an hükmündedir. Yani o zaman Kur'an ile aynı hükümde değerlendiriyor. Yani ne? Burada el-muhim yani şahitlerde? el -b -b -b -rahimullah. de Rahimullah neyden? Kasta itibar ediyor. Şey. Yani yer. Tevrat'ı sövmüş. Şimdi burada ne oldu? Tevrat'ı sövmenin ne var oldu? Bir söz ihtimal. çıktı. İhtimal oldu evet. Gayr-ı Sarih. Değil mi? Gayr-ı Sarih. Yani çünkü Tevrat... Tevrat iki ihtimalleşini, Tevrat, elimizde olan Tevrat'a mı sövdü, ki bu muharreftir. Veyahut da Allah Azze Özey tarafından indirilmiş olan o asıl Tevrat'a mı sövdü? İki ihtimalle mümkün. Ha eğer ilk ne sövdüyse o zaman bir şey olmaz çünkü muharreftir yani. Ha yine böyle bir şey teşvik edilir mi? Veyahut da yani tasvip edilir mi? Hayır yani o da doğru değil. Ama küfrünü mü ifade eder? Yok. Çünkü muharref kitaba sövmüş yani o küfrünü ifade etmez. Lakin Allah katından indirilmiş olan Tevrat'ı kast ederek Tevrat'a sövmüş ise o zaman bu nedir? Bu küfürdür. Onu İslam'dan çıkarır. Hatta diyor ki bak tövbesi kabul edilmez. Çünkü bu Allah Azze ve Celle istihzadır. Allah Subhan'ı sebbetmektir. Ve Allah Subhan'ı da sebbetmek, racif görüşe göre yani tövbesi yoktur, öldürülür yani.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 tebdil edilmiş bir din olan şimdiki Yahudi dinini kastediyorsa diyor lanet ederken o zaman bir şey yoktur ama eğer Allah subhanahu ve teala'nın Musa aleyhisselatü selam ile gönderdiği ve daha sonra rasullerinde yani beyan ettikleri beni İsrail Yahudilerin beyan ettikleri dini kastediyorsa o zaman bu küfürdür bu yani İslam'ı lanet etmek gibidir şu an yani var olan İslam'ı lanet etmek gibidir olur Ha bu da son, ee, bu kitabın son babı, bunu buraya dediğim gibi ilave etmesinin sebebi eğer sözde veya da fiilin hakikatini, manasını bilmiyorsa yani bu manada hatâen ha, o sözü söylemiş veyahut da hatâen o fiili işlemiş ise bundan ötürü mükellef değildir, mazeretlidir. Yani, yani ismi almaz. Ve o isme tertübeden hükümleri almaz. Risalet öncesi ve risalet sonrası. Hatta risalet sonrası tazim ahkamı da ondan onda uygulanmaz. Ha. Çünkü kasıtsızlık var. Ama o kasıt nerede? Yine tekrar yani son olarak. Hükümde değil ha. Hükümde değil. Değil ha. Yani ha, fiilin kendisine, ayva, kendisine. ayva fiilin sözün kendisini kastediyorsa, manasını kastediyorsa. O zaman o fiili işlemiştir. Fiili işlemiştir. Hükmü yoksa hükmü kastetmemesi bir şey ifade etmez. Tamam ondan sonra artık e, hüccet ikamesinden sonra alınacak olan isimlere giriyor. Ve buna taluk eden artık diğer meseleler. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت المستكبر. أضمن العلم وخيثه هو درب به له به ترقاه به تحيع عالما حرم عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.